Kabir dünyadaki halimize göre şekillenecek, yine cenab ı Hak o gün, o kıyamet günü, o gün öyle bir yüzler vardır ki, müsfıra parıldar. Demek iş iç dünyamız, ruhani hayatımız, orada bir cismaniyetimiz o ruhani hayatımıza göre orada teşekkür edecek ve gülerler ve sevinirler. Nasıl bir insan fani bir diplomada onun için sevinir. Ki o bir ebediyet diploması. Ondan sonra maazallah o gün yüzler vardır, yüzler tozlanmıştır, kabare. Ve bir onda bir karanlık kaplamıştır. İşte onlar kafirler ve günahkarlardır. Yani o gün bazı keder bürümüştür ve hüzünlerinden kapkar kesilmiştir. İşte buna kâfirler ve günahkârlardır. Bella asıl Cenab-ı Hak hep bizi biz kıyam biz öbür öbür alem için gel, Dünya için gelmedik. Dünya bir ilahi bir dershane. Bu ilahi dershaneden neticesinde ilahi bitmeyen bir alem başlayacak. Dünyadaki en ufak bir sürprizden korkarız. Mezar ayrı bir sürpriz. Tek bir yolculuk amellerimizle gömüleceğiz. Onlar da kabule muhtaç. Kıyamet ayrı bir manzara. İlahi mahkeme. O mahkemede Cenab-ı Hak gözler konuşacak, kulaklar konuşacak, deriler konuşacak buyruluyor. İnsan kendi kendini şahit olacak. Yeryüzü konuşacak buyruluyor. Ya yeryüzünün tuttuğu sahba'lara haberler verecek yeryüzü. Kul hakları gelecek. Cenab-ı Hak nefsille var, nefsi var. Nefsille kurtulmamızı istiyor. Nedir nefs-i levvame? Yaptığı kötülüklerden Allah'ın emir ve yasak karşı, emir ve yasakların karşı gösterdiği ihmaller, kusurluklar, pişmanlık duyuyor, yine yapıyor. İbadetteki kusuru, muamelattaki kusuru, ahlakta kusuru, hak hukukta kusuru Cenab-ı Hak bu nefs-i dikkat çekiyor. Kıyamet yemin ederim, kendisini kınayan, pişmanlık duyan nefis Nefse yemin ederim, diriltilip hesaba çekileceksin. buyruluyor. Demek ki bu nefsi devam eden kurtulma, hakikaten benim namazım bana ne kadar huzur veriyor. Aralarımı sıkıştırıyorum, yok bir duyuş veriyor mu bana? Hayatıma baktığım zaman, beni kıldığım bir namaz, kötülüklerden koruyor mu? Tuttuğum oruç bana ne kadar bir merhamet ufku açıyor, ne kadar Allah'ın nimetlerinin kadrini düşünüyor. Kazandığım parayı kim veriyor, kim kazandırıyor? Bunu ben nasıl kullanacağım? Demek ki kulun daima bu bir idrak halinde olması, bunun için nefs levameden levhameden kurtulmasını istiyor Cenab-ı Hak. Nereye gelir? Nefs-i mutmainliğe gelecek. Bütün Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunu sarf edecek ve bundan huzur bulacak. Hayatın değişen şartlarında Cenab-ı Hak'tan razı olacak. Cenab-ı ondan razı olacak ve bu şekilde cennete girme vizesi çıkacak. İşte bu kalbi selim. Şuara suresinde "Yemeli ayen fu malü melabinune illa menatallahi bi kalbisin." Cenab-ı Hak tertemiz bir kalp istiyor. Yıkanmış bir kalp istiyor. Teskiy olmuş bir kalp istiyor. Pes takim kema imrte gibi istikam etmen bir kalp istiyor. Kur'an-ı Sûret muhtevası içinde. Kalbi meniyi birsi hayırla şer netleşmiş. Kerahatleri gitmiyor, şüphelileri gitmiyor. Kalp uyanmış, nefsi mutmayinini istiyor, her şey Cenab-ı Hakka olmuş, Cenab-ı Hak uğrunda bez dolunmuş, devam bir hepsinin bir imtihan olduğunu farkında, Allah ne verdiyse onu Allah rızası ne kullanıyor. Böyle bir cennet vizesi çıkıyor. Bu cennet bize çıktığı zaman Cenab-ı Hak buyuruyor ki Selamunaleyküm kete barabüküm ala nefsi rahme. Selam size diyor. Rabbiniz merhamet etmeyi kendine yazdı. Kendine şart koştu merhamet etmeyi. Bu kimler için? O seviyeyi bulanlar için. Yine melekler de Selamun aleyküm bima sabırtun ve ne ukbettar buyruluyor. sabrettiğiniz karşılık size selam olsun. İbadette sabır. Dünyevi değişen şartlar altında sabır. Varlıkta sabır, yoklukta sabır. Size selamın dünya yurdu sonu cennet ne güzeldir derler. Öyle müjdeyi verilen melekler. Yine selamun aleykümüt hulul cenneti ma kuntum ta'milun. Size selam olsun, yapmış olduğunuz salih amelakal cennete girin denir. Cennetin kapısına gelinir. Cennet bekçileri de selamun aleyküm tıbtun fetula halidin derler. Selam size derler, tertemiz geldiniz derler. Tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler. Efendim mühim olan o Cenab-ı Hak cümlemize... İkram eylesin inşallah. Müslüman olmayı ikram ettiği gibi inşallah ter tertemiz girecek, girecek. Amellerde, ahlak nizamında olabilme cenaban ihsan eylesin. En kıymetli şey zaman, zamanı geri almak mümkün değil. Borç vermek, borç almak mümkün değil. En kıymet, en kötü israfın en kötüsü de zamanı israfıdır. Zamanı boşa harcanmasıdır. Zamanının Malaya ile geçmesidir. Demek ki Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Bir kalbi beraberlik istiyor. اَلَا بِذِكْ لَا تَتْمِنُّ Efendimiz örnek En yüce yaratık, en yücük peygamberi örnek olarak gönderdi. Kişi sevdiği ile beraberdir. Hayatımızın her safhasında Efendimiz aile hayatı nasıldı? Ticaret yaptı, ticari hayatı nasıldı? Vicdani hayatı nasıldı? Vicdanın, vicdanının efendim derinliği nasıldı? Benimki ne kadar? Ben ne kadar onunla beraber olmak istiyorum? Kisi sevdiğiyle beraber. İnsan sevdiğini taklit eder. Bir futbolu seven, bir futbolcuyu taklit ediyor. Masiyette bir artisti taklide o artistin giydiği gibi giyinmeye çalışıyor. Yani biz kimi seviyorsak, o bizim kimliğimiz olacak. Kıyamet günü. Onun için efendimiz bize çok büyük bir nimet, büyük bir lütuf. Ve bunun bir bedeli var, efendimize layık olabilme. Din kardeş ile beraberlik. Cenab-ı Hak kardeş ediyor. Din kardeşi birbirinin dert orta alacak, birbirinin problemi sürecek. Sevinçler, bayramlar beraber olacak, yüzünlere beraber olacak. Bütün mahlukat insan için yaratıldı. Halikin nazarıyla mahlukada bakış tarzı kazanacak insan. Merhametli olacak, şefkatli olacak. Merhametini artıracak, şefkatini arttıracak. Efendimiz de bu zirvede, bir Mekke fethine giderken dişi bir köpek, köpek yavrularını <gülüyor> emziriyor. ''İncitmeyin'' diyor, hayvan diyor, yavruları öbür taraftan geçin buyuruyor. Bir sahibi dişi koyuyor başına. Nasıl bir merhamet? Tam böyle bütün yapılan zulümlerin bir kısas zamanıydı Mekke fethi. Efendimiz bir giriyor, Af buyuruyor, af çıkartıyor. Kızını deveden düşürüp Zeynep Validemize perişan eden Esvet geliyor kelime-i Niye böyle yaptım bile demiyor. Kelime-i tevhidin şeyine, onu bir tebessümle karşılıyor. Yani iman asabiyeti her şeyin önüne geçiyor. Hâlık'ın adı mahkum, bakış tarzı. Beşincisi, Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın emriyle kullanın. Malımız var, paramız var, zenginiz, arsımız var filan. Allah bunu bana niye verdi? Ben bunu nasıl kullanacağım? Benim için bu bir bir imtihan malzemesi değil mi? Allah aldı. Varlıktan yokluğa düştük. Acaba bu benim için bir hayır mıdır? Varlıkta kalsaydım benim için acaba yanlış yolları gider miydim ben? İhtirasları kapılır mı? Belhası kul halinden razı olacak. İsraf da etmeyecek. Pintilik de etmeyecek. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği muhteva içinde hayatını devam ettirecek. Birinci bir hayatımızın her safhasında Kur'an ve sünneti teşmil edebilmek. İkincisi Cenab-ı Hak vel müstavfirine bil eshar buyuruyor. Sâcı'den kaymen, sücceden ve kıyama buyuruyor. Seher vakitlerinde yürek âleminin dolmasını istiyor. Gönül âleminin dolmasını istiyor. İstiğfarla aziyetimizi, kelime-i tevhidle İstikametimizi terkince edeceğiz kendimize. Salvat-ı Şerife ile e efendimizin, efendimizin ne kadar büyük bir nimet olduğunu tefekkür edeceğiz, Ona benzemeye çalışacağız. Tefekkürü ve ölümü sebimizin Hepimizin akıbeti, istikbali. Efendim buyurun, bütün lezzetleri kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın buyurun. Hepimiz bir meçhullerin içindeyiz. Şu kalabalık içinden en erken kim gidecek? Meçhul. En geç gidecek kim gidecek? Meçhul. Yani bir meçhuller içindeyiz. Daima kefenin boynumuzda olduğunu idrak içinde bulunabilmek. Ve Cenab-ı Hak bol bol zikretmek. Bu şekilde bir gündüze girebilmek. Gündüzü bir huşu ile geçirebilmek. kendi masivadan kurabilmek gündüzde. Yine hatalarımızı vesairesi, ruhaniyet alalımız buyuru Sadıklarla beraber olmak. Onlardan beraber bir ruhaniyet alabilme, kardeşlikte. Cenab-ı Hak inşallah kamil insan modeline yaklaşarak, kıyamet günde Efendimizle beraber olabilmeyi, Cenab-ı Hak cümlemize ihsan eylesin. Amin. Rabbimize gerçek bir kul, Habibi Rasûlullah Efendimiz Efendimizle ümmet olabilmemize, Cenab-ı Hak cümlemize ihsan eylesin, ikram eylesin inşaallah. Buraya Allah rızası için gelin <gülüyor> Cenab-ı Hak inşallah sebep olanlara bütün kardeşlerimi inşallah bu Allah rızası gelindiği için inşallah Cenab-ı Bol icirler ihsan etmesi niyazı duasıyla lillahi taala el